233, numaralı konu, Musab bin Umeyr'in çektiği eziyetler, evet, Musab bin Umeyr gençlik, yüz ve saç güzelliği bakımından Mekke'nin en güzel genciydi, anne ve babası onu çok severdi, annesi zengindi, kudret sahibiydi, ona elbiselerin en değerlisini ve en güzellerini giydiriyordu, Umeyr, Mekke ehlinin en güzel koku süreniydi, Hedramut yapısı ayakkabı giyerdi, Hazreti Peygamber onu yad ederek, Mekke'de Musab bin Umeyr'den daha güzel saçlı birini, ondan daha güzel elbise giyenini ve nimetler içinde yüzenini görmedim, diyordu, Musab'ın kulağına Hazreti Peygamber'in Erkam'ın evinde İslam'a davet ettiği haberi geldi, Peygamber'in yanına girdi ve Müslüman oldu, Peygamber'i doğruladı, fakat annesinden ve kavminden korktuğu için Müslümanlığını gizledi, Resulullah'a gizlice gidip geliyordu, bir gün Osman bin Talha, Mus Ab'ın namaz kıldığını gördü ve annesiyle kavmine gelerek bunu haber verdi, onlar, Habeşistan'a yapılan birinci hicrete kadar onu hapsettiler, sonra Müslümanlarla beraber Musab da Habeşistan'dan Mekke'ye geldi, durumu tamamen bozulmuştu, o eski zarafeti gitmişti, annesi onun bu halini görünce onu kınamaktan vazgeçti.